Allah buyurdu ki iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun. Göklerde ne var, yerde ne varsa hep onundur. İtaat daima onadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız ona yalvarırsınız. Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar. İşte bunca nimete şükür yerine, neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akibeti öğrenirsiniz. Bir de kendilerine nasip ettiğimiz nimetlerimizden, tutuyor, gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri, o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır. Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar. Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir. Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle, utanıp, eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak, onu hayatta mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün, ne yapsın diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz! Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler! Ahirete inanmayanların, böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz odur, Hakim o, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.